Bismillahirrahmanirrahim. Bugünü konumuz nasıl olsun inşallah? Yedi günahtan korunma, sakınma meselesi. Günahlar iki ayrılıyor. Günah-ı kebair, günah-ı segair deniyor. Günah-ı kebair büyük günah anlamına geliyor. Kona an Kerim'de Allah-u haram kıldığı her şey günah-ı Bugün konumuz inşallah nasip olsa bir had-ı şerif Buhari'den bunda yedi bir günahdan sakınmamız bizlere emrediliyor. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İcdini bu Esebval Mubikatı buyuruyor. İşte ne bu sebâl <gülüyor> mübikatı? Mübikat insanları helak edecek yedi günahtan sakınır bekan buyuruyor. Kalu bu Allah ve mahûne. Sabela soydular derler ki yarısı Allah nedir bu yedi büyük günah? Insana helak eden Yedi günah nedir bunlar? Kar Aleyhisselam Peygamber Şehir Aleyhisselam Hazretleri Eşşirkü billah Birincisi Allah Teala Celleşşani'ye Şirk ortak koşmak. Yani günah kabayelerin en günahların başında bu geliyor. Allah Teala şirk koşmak, ortak koşmak. Tekrar döneceğim inşallah tabi geniş inşallah açıklayacağım. İkincisi ve sihri sihir büyü yapmak yaptırmak bu bir şeylerle meşgul olmak. Yani yapılabilsin yapılamasın. Becersin beceremesin. Bir kimse sihir büyü yaparsa yaptırırsa bu yolda işe alet olursa bu da nedir bakınız? Allah-u Teala'ya şirk koşmadan sayıda gelen ikinci büyük günah. Bu kadar büyük günah. Üçüncüsü, ve katil nefsi tarımlı bilhak. Üçüncüsü, bir nefis insan öldürmek. Haram Allah'ı, Allah-u Teala'nın haram kıldığı masum bir insanı öldürmek. Katil olmak yani. İlla bilhak. Ancak Allah'ın verdiği izinle bazen hak olarak öldürülebiliyor. Mesela kısas gibi, savaş gibi yerlerde. Ama bunun dışında Allah korusun bir kişiyi öldürmek, birisi Müslüman öldürmek, büyük günahların bu da başında geliyor. Ve bir de, faiz yemek muhtemelen faiz burada ekil yani yeme fiile geliyor tabi bu alınan faiz ister boğazdan gitsin, yensin ister üstüne başına bir şey giysin ister evine eşya alsın ne olsun olsun faiz faizdir demek ki faizde bu da büyük günahların başına gelen helak eden bir afat ve ekli mali yetimi bir de yetim malını yemek yetim malı Allah Teala'nın gazap ettiği bir husa budur yetimin malını yemek çok bundan sakıma gerekiyor ve tebelli yeme zahfi ve savaşta İslam için savaştan orada bulunan bir Müslümanın düşmandan kaçması, Allah dine yardım etmemesi, cihada katılmaması, kaçması, bu da demek ki günahların başına geliyor. Ve وَقَاسِ مُسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ Bir de mümine, iffetli, namusi kadına iftira etmek, yani zina suçunu onu islat etmek. İnşallahsı bu olsa elimizden geliyorsa işte bunları teker teker inşallah açıklamaya bakalım. Birincisi Allah Teala şirk koşmak idi. Şirk, şerik, şerik de ortak demektir. İnsan olsun, başka varlık olsun. Bir maddeyi, bir varlığı haşa Allah Teala'ya ortak den koşmak, yani putlaştırmak, ilahlaştırmak. İsterse bu ilahlaştırılan varlık melek olsun. İsterse peygamber olsun. Mesela Hristiyanlar Hz. İsa'yı ilahlaştırıyorlar. Evet, Allah'ın kuludur peygamberdir, hak peygamberdir ama Allah-u Teala'ya haşa ortak olamaz leh-ü mülk mülk Allah'ın direcali odur yaratan odur her şeye tasarruf eden Mevlamız İşte şirki anlamı budur Allah-u Teala'ya bir maddeyi varlığı kişiyi Allah'a ortak koşmak buna şirk denir. şirk koşan da müşrik deniyor yani kafir başka, münafık başka, bir de müşrik vardır. Müşrik, Allah-u şirk koşan demektir. Yani o kişi, Allah-u Teala'yı inkar etmesi de Allah-u Teala'yı, Allah var dese bunu kabul etse bile, ama Allah tam başka bir şeyi, Allah orta koşarsa, putlaştırırsa, Bu şirkte ikiye ayrılıyor, şirki celi, şirki hafi deniyor, ikiye ayrılıyor. Şirki celiye apaçık Allah'a şirk koşmak, yani bir taşı putlaştırıp, dikip, onun önünde saygı duruşu yapmak, ona hürmet yapmak, ona icabında secde yapmak, Allah'tan başka bir kişiyi putlaştırmak, açıkça bu. Bir de şirki hafi deniyor, gizli şirk. Kişi gerçekten Allah şirk koşuyor, dinden çıkıyor, ne geliyor, ama farkında değil. Hafi giz anlamına geliyor. Her toplumun mutlaka bir inancı vardır. Hak olsun, batı olsun. Ademmaraşlarında günümüze kadar her toplumun mutlaka bir inancı vardır. O toplum neye inanıyorsa inanıyorsa işte onların bayramı öyle başlar buradan bilinir bu. Yani dini bayramları öyle başlar. Mesela İslamiyette bizim Elhamdülillah iki dini bayramımız var. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Nerede başlıyor bayram? Camide başlıyor. Neyle başlıyor? Namazla başlıyor. Ya bakın işte. Müslümanlar iki bayram yapıyorlar. İkisi de camide başlıyor. Bayram namazıyla başlıyor ve tekbirlerle başlıyor. Tekbirlerle. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbile başlıyor. En büyük Allah Celle Câluhü başka ilah yoktur diye tekbile başlıyor. Namaza başlıyor. Şimdi örnek gerekirse Nemrut kavmi Babil hükümdarı Nemrut'un kavmi Hz İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde onlar da önceleri yıldızlara tapınırlardı. Sonra Nemrut denen kişi bunu çekemedi, çekemedi bunu, Aşağı kendisini ilahlaştırdı, kendisini tanrılaştırdı kendisini, ilahlaştırdı kendisini ve heykellerini yapıp bunları beliyelere diktirdi. Bir de bunların özel bir tapınakları vardı. Burada onun en başta büyük heykeli vardı, küçük heykelleri vardı. Tabii onların da bir dini bayramları vardı. Sen de bir gün İşte İbrahim Aleyhisselam hamasetiyle onların bayrama gittiği günde, onlar var dini bayram günlerinde önce tapınaklarına gelirler. O tapındığı heykellerin putların önüne yiyeceklere koyarlardı. İşte onlara saygı duruşu yaparlardı, şunu şunu yaparlardı. Yani bayram törenleri tapınaklarında put başlardı. Ondan sonra çıkıp başa giderlerdi. İşti romanı semadetleri onlara gidince onların putlarını kırdılar. Bir de mecusil diye bir şey var azı cemaatimiz. Günümüzde açık mecusi pek kalmadı ama bilançları, yaşantıları, uzantıları devam ediyor bunların Mecusilik. Ne bunlar? Ateşperest. Ateşe tapınanlar demektir mecusiler. Bu nasıl başlamış peki? Bir kişi vardır Cemşid isminde. İsim Cemşid. İlk olarak bu Farslıları bir araya getirmiş ilk olarak dünya tarihinde İran'da dedi kuran kişi Cemşid bu kişi ateşe tapunan kişi ateş Perest işte ateş peres bunların da büyük bir mağbeteri varmış içinde sürekli ateş yakarlarmış yine bunun dışında bunlar mezarları ölen kişi mezarın başında da mum kandil yakarlarmış. Ne yazık ki günümüzde de bazı Müslümanlar türbere gidiyorlar da türbenin başına bu mu yakaladığına bakınız? Bu ateşperestlik yani ateşe tapınma demektir bu. Bu Cemşit İran devletini kurduğu ilk tahta geçtiği Taç giydi. ve zaman? 21 Mart günü muhteremler. Mart'ın 21. günü ilk olarak devletini kurdu. Tahta oturdu. Tacını giydi. Ve bu kişi ne yaptı? 21 Mart'ı 21 Mart'ı en kutsal dini gün bayram olarak bunu ilan etti. İşte o günden beri bu 20 Mart devam ediyor muhteremler. Ne yazık ki tabi Türkiye de hala uzantıları var. Ne, diyor, ne deniyor bunlara bugün? Nevruz deniyor. Nevruz deniyor. Peki bu Nevruz denen şey? Acaba bu dine bir şey mi? İslam var mı? İlgisi yok muhteremler. İslam'la kesinlikle bir şey yok bunun. Bazı İslam'da böyle. İslam dışı. <gülüyor> Peki bu milli bir günüz mü acaba bizim? Hayır, milli de değil, ne dini, ne milli muhteremler. Bir defa ismine bakın, isim yabancı. Nevruz, iki kelime. Nev kelimesiyle Rus kelimesi birleşiyor. Nev, farsça, yeni demektir. Ruz da gün demektir. Farsça da şeb denir, gece gündüz. Gece şey denir, şey bir avruz yapılıyor o yanında ruzda gün demektir, farşa yeni gün demektir. Yeni gün demektir. İşte bu İliran hükümdarı Cemşid'in tahta geçtiği gün, tacını giydiği gün o gün onlar için yeni gün olmuş. Onlar için o gün tarihi başlangıcı olmuş. O gün onlar yılbaşı yaklaşıbın takım başı yapmışlar. Peki ne yapıyor o günlerde bunlar? Tabi ateş perest oldukları için ateşleri yakıp etrafından dölme tavaf etme gibi üst atlama gibi işte ayinle törenler yapıyorlar. Bu da oradan gireli azı cemaatimiz. Peki bu konunun şirk ilgisi var mı? Var azı cemaat. Var muhtemelen bir Müslüman bir Müslüman eğer İslam dışı inanca bağlı olan kişilerin böyle dini bayramlarına katılırsa onların yaptığını yaparsa Allah korusun dinden çıkabilir azıca mahatemiz. Yani büyük kitaplarına göre dinden çıkabilir. İmanın tazemesi gerekir azıca Bunun için bundan çok kaçırmamız gerekiyor gerek Hıdrellez olsun gerekse Nevruz olsun bundaki ateş yakma işte bu mecusi ateşperest adetidir. Eski İran eski İran dediğimiz cemaatimiz İslam'ın önceki İran devleti. Eski İran devleti ta İslam'ı kabulleninceye kadar ateşperest idi. Ancak işte İslam'da Halşöberin zamanında pet olundu, İslamlaştılar. Ama ne yazık ki azı cemaatimiz eski örf adetlerini de bırakamadılar ama. Peygamber-i adetleri Mekke mükerreme de, Medine Arap birim adasında. İslam gelince Arapların ne kadar kötü ahlakı varsa. Hepsi peygamberlerin stili attı. Elhamdülillah Arabistan'da eski örf adet kalmadı orada. Onların her şeyi İslam'la bütünleşti. Fakat peygamberden sonra İslam'a gelen diğer devletler ne yazık ki böyle inançlarının da bahtı olsa bunlar yine sürdürürler, devam ettirirler. Peki bir de bu konu bazı Türk devletlerinde kutlanıyor. Azerbaycan gibi mesela, şunun bunun gibi böylece. Onlara bu nasıl girmiş? E İran, dünyanın süper gücüydi. Yani bir tarafta Roma, bir tarafta İran Sarsaniler. İki dev güç, süper güç dünya hakimidirler. İşte eski Türk kavimleri boyutlarda İran'ın kültürünün etkisinde kalmışlardı kalmışlardı İran'dan gelip ateş periştik ne yazık ki o bizim Türk kavimlerine de sıçramış onlar da böyle zavallı bilimsiz de bunu sürdürmüşler yine günümüzde bu tür bir ile ilgili Bunda da bazı tehlikeler, sakıncalar var. Türbe ziyareti ilgili. Duyuyorum, bazen görüyorum böyle. Öyle kişiler var ki, bazı belli türbelere sırf bir haceti olması için gidiyor türbelere. Efendim işte türbeye gidersen, e, kısmetin açılırmış. İş açılırmış, işte bekası edilecekmiş, hasta şifa bulurmuş. Adı cemaatine bakınız, Allah korusun bakınız. Bir peygamber bile Allah'ın üstüne karışamaz karşı Bir gün peygamber otururken Medine'de Meşr-i Şerif'te haber geldi peygamberimize. Ya Allah Kızın Zeynep'sini acele çağırıyor. Peygamber'e neden? Çocuk ağır hastalanmış. Peygamber'in torunu yani böyle. Ağır hastalanmış. İlla babamı çağırın demiş. Peygamber şura buyurdu. Ona söyleyin, Allah sabretsin. Veren, alan Allah'tır. Benimle ne gelir? Fakat tekrar haber geldi peygamberimize illa gelsin diye. E, Allah'ın Resulü hatim Enbiya Peygamber'in son halkası Peygamberimiz gitti torunu, Peygamberimizin torunu ağır hasta can çekişiyor. Peygamber'in kucağına aldı Peygamber şey yapıyorlar Yaratan, hayatı veren o alır bunu hayatı elinden bir şey gelmez ki Hatta ona peygamberimizin gözden yaş kelim götürenler ama elinden bir şey gelmedi gelemezdi Çünkü peygamberimizin kızları da hepsi peygamber önce öldüler. Öldüler. Yani bir peygamber bile olsa şu mülkte, evrende, kanatta onun kesinlikle hakkı yok. Bir Allah'ınceli câli. Kaderi Allah yalnız takdir etmiş. Allah-u Teala kimse mülküne ortak yapmaz. Bir peygamberin bile canında, torunda, evladında bir etkisi, yetkisi yok iken ne yapıyor günümüzdeki Müslümanlar? Efendim işte filan türbeye gitmiş birisi de çocuğu olmayan çocuğu olmuş. İşte kısmete bağlı mı kısmeti açılmış. Allah korusun, bu da nedir? Şirki hafim. Bakımda. Bu da Allah korusun, gizli şirk Allah'a korusmak için oluyor. Orada yatan kişi gerçek evliyada olsa, tablonun bilinmiyor. Oradaki zaten gerçek evliyada olsa kesinlikle Allah'ın işine karışamaz. Karşılamak. Tübi insan gider ziyarete gider. Ne yapar? onun ruhaniyetinden manevi faydalanabilir ruhaniyetinden gidiyor oraya edebiyle ama tavaf etmez onu dönmez ama kimi de tavaf ediyor gözümle gördüm bir, bir türbeye gittim orada bulundum baktım kişi şeklinden kalabildiğinden hacı olduğu belli üç tane hanım getirmiş beraber hanım diyor ki yedi dolaşın bakayım şimdi bunu demişsin hacı gittin mi gittim dedim Kabe'ye tayetini ettim. Peygamber'in kabrini etmedim. E, Peygamber'in kabri tafif edilmiyor. Bu niye tafif ediyorsun? İşte adı cemaatimiz Allah korusun. Yani insanlığı bilmeden Allah'a koşuya göreceğim. İkinci kısım şimdi ve sihri sihir yapmak. İkinci bir günah. Sihir, yani Türkçe'mizde büyü deniyor buna. Peki bu nedir? Böyle bir şey var mı yok mu? Tabi olmasa, derler ya, ateş olmaya da duman çıkmaz derler. Böyle bir şey tabi var adı cemaatimiz. Var böyle bir şey. İdris aleyhisselamdan sonra her peygamberin mucizesi farklıdır. İrsa Aleyhisselam Hulusi de yıldızlar ilmine vakıfdır Aleyhisselam. Yani her yıldızın yaratışını, amacını bilirdi. Ondan sonra ondan sonra onun kavminde eski Babillerde ilk olarak sihir büyüyüşü başladı. Başladı. Bu tabi şeytanların da bunlara yardımı ile Şimdi günümüze de büyü yapmak isteyenler var. Ama yapamazlar. Yapamazlar. Ne yapamazlar? Çünkü bugün elde bulunan o büyük kitapları hep bunlar elle yazılmış. Elde ele gelmiş. Binlerce yıl önce yazılmış bunlar. Nasıl yazılmışlar? O günün çivi yazısı ile. Yazı başka. Ve geometrik şekiller yapılmış bunlarda. Yani yıldızların şekilleri, şu işte filan gelince, bunları alınan geometrik şekiller ve çivi yazıları ve eski Süryanî dili üzerine bugünkü Süryanî dili anlamı bilmiyorlar. Eski Süryanî dili üzerine yazılmış, yani anlamı bilmeyen fakat ne olmuş? Tabi binlerce yıldan beri biri yazmış ve bir kopya alıyor. Bu onun kopya alıyor. On binlerce değişe, değişe, değişe, değişe tabi tamamen aslında kaybetmiş bunlar. Mesela bugün bak Arap harflerine baktığımızda bir ha vardır. H harfi. Bu hanın üstüne nokta koyduk mu H oluyor. Nokta altı oldu mu bak cim oluyor. Yine nokta üstü oldu mu nun oluyor. alt oldu mu bey oluyor böyle şey. E tabi bu elle yaza yaza yaza yaza ne olmuş? Anlamı da bilmediği için bu büyük kitapları el yazıldığı için. bunları değişe değişe değişe değişe aslını yitirmişler bunlar. Bir. İkincisi büyük herkede tutmaz. Tutmak herkede bir. İnsanların yapısı, mizacı vardır. Yani bir de büyünün ağır şartları vardır. Bugün bunu bir insan yok yer yüzünde, azıca Yok yapamazlar bunu yani. Böyle. Yani yazarlar bir şeyler böyle, uydurlar bir şeyler, ama bunu beceremezler. Böyle. Bir de bunun şartları vardır. Yani büyü kim kime tutar? Bir yapısal benzeri gerekiyor. Ruhsal benzeri gerekiyor. Birbirinin tutabilmesi için. Sonra... Biraz zamanlama meselesi var. Bunu da bilemezler. Bu da yıldızla ilgili mesele bu. Astronomi bana yetmiyor da astronomi fiziğe giriyor bu mutfak. Yani hangi yıldız nerede olunca hangi saatte dünyayı etkileyince insanın etki yapabiliyor. Mesela yakın zamana kadar bilim adamları yalnız astronomi biliyorlardı. Nedir astronomi? Yıldızların işte büyük düğününü, küçük düğününü, mesafesi, uzatlığını, dönüşünü. Baklar ki bu yetersiz. Bir de astrofizik var böylece. Etkisi vardı böylece. Şimdi mesela, güneş doğmadan önce, insanda bir ağırlık miskinlik olmaktan bakınız. Güneş doğmadan önce. Buna bas deniyor tıpta. Asit bas. Dengesinde böyle, Buna bahsediyorum. Neden uyuşturuluk oluyor böylece? Bunun gibi zaman gelir. Zaman gelir. Bazen bütün toplumda bir ağırlık olur. Bazen toplumsal olur böyle. Bazen bir günün darlı olur. Hiç sebepsiz ama. Kimse de bir şey yok. Bir girilim olur böyle. Bunalım olur böyle. Bir darlık olur. Hep bunlar işte. fizikte bağlantılı bunlar. Hatta azı cemaatimiz... Deprem olmadan önce de bu gerilim son haddine varır. Yani o gerilim muazzam bir günün darlığı, sıkıntı, buralığın etifirlenme muazzam bir gerilim olur. Sinirsel bela aşırı bir gerilim olur. İşte bu gerilim ne kadar kuvvetli ise o kadar kuvvetli depremde olur az jemaat Yani her şey gözet idare ediliyor arkadaşlar. Yani. O da idare ediliyor. allah Teala Mevla'mız iki melek yenir o zamanlar Babil'e. İsimleri Harut, Marut. İki melek. Neden? O dönemde gerçekten sihirbazlar vardı. İlis-i Aleyhisselam'dan bazı sırları bir araya gelip birleştirmişler. Gerçekten bazı sırlara vuku bulmuşlar, ulaşmışlar, bir şey yapabiliyorlardı. İnsanlar da bu sir bazlarda insan üstü kuvvet görünce onları haşa peygamber gibi görmüşler hata ilahlaştırmışlar. İşte Allah Teala bunun üzerine Mevlam iki meleği dünyaya gönderdi insan şeklinde hard muardereten. Bunlar dünyaya geldiler insanlara yani sir bazlara tapmayın. Onları ilahlaştırmayın. Siyirden korkmayın, bunun aslı budur diye gösterdiler. Ve adam bize şöyle buyuruyor bunu: Bakara su ayet 102'de sebilla ve mai yami hatta iki melek halka öğretiyorlar. Şunu da devam öğretmiyorlar. İnna manal fitnetun Fela tekfur, Bakın incelik burada muhtemelenler. اِنَّمَا نَحْنُ فِيطْنَتُونَ فَلَا tekfur diyorlar. Biz diyorlar imtihan inşallah bizi gönderdi. Evet biz de bunu sihirin büyüğünün şu durumu anlatıyoruz. Yani sihirbaz bunu yaptığı için böyle böyle muvaffak oluyor. Bunu kim olsa yapabilir. Onda insan bir güç yok. Ama bunu yaparak sakın kafir olmayın bakınız. Fela tekür. Yani bu ayeti kermeye göre Allah korusun, sihir büyü yapan kişi dinden çıkıp kafir olan bir bakınız. cemaatim. Bakın. Fela tehlikeli. Yani kişi zamanımızda beceremezse bile, bakınız. Kişi bu zamanda bu sihir yapmayı beceremezse bile, ama yapmaya uğraşsa, veyahut da kişi yaptırmaya uğraşsa, uğraşsa, Allah korusun, dinden, imandan çıkabilir azı cemaatimiz. Buna çok sakınma gerekiyor kardeşim. Üçüncü bir günah, ve katil nefsi. İnsan öldürmek, katil olmak. Allah tarafı yürüyor bizlere, Nisan suresinde, ayet 93'te Bismillah, ve men yaktül mü'minen ve bir kimse bir mü'min din kardeşini öldürürse müteammiden kasten bile bile öldürürse iki türlü ölüme katil vardır biri hatan deniyor öldüren niyeti yok yani kaza ile hata ile mesela kişi ava çıkmış av görüyor avı ateş ediyor ama orada bir başka bir avcı var, görmüyor onu böyle hata ile öldürüyor ya trafik kazaları gibi bu gibi şeylerde hata ile ölüm deniyor bu kişi tabi Allah katında tam katil olmuyor muhteremler katil olmuyor yalnız tabi bunun da bazı şeyleri var yani kardiyet vermesi gerekiyor. Böyle de kefart gerekiyor. Altmış gün ürtması gerekiyor peş peşine. Fakat kasten öldürmek konu bugün bu inşallah. Velamız buyuruyor. Bir kimse bir mümine kardeşini müteammiden kasten bile bile öldürürse fe cehennem. Onun cezası ancak cehennem. Bak. Haleden hiha. Hem orada ebedi. Buradaki ebedi şu iki anlama geliyor. Birisi, bir kimse birini öldürürken, işte bunu öldürmek sevap, Ya taşla işte adam öldürmek günah değil diye öldürürse, inkar derse, bu açıdan, tabi dinlen çıkıyor, zaten kafir de oluyor, ebedi cihazı kalacak. Yok, evet günah haram ama değer, o anda artık gazaba öfkeye gelmiş, aşamayı kendisini de öldürürse o zaman cehennemde çok ama çok uzun zaman kacı anlamına geliyor. Ne kadar kalacağını bir Allah Teala bilir, yazacağıma cemaatimiz. Yani Allah adam öldürmek neden Allah'ın yaptığı binayı yıkmak, Allah'ın yarattığı bir canı kasten buna Allah katında büyük günah ve gazabullah aleyhi Allah'ın gazabı o kimsin oluyor katilerine bak. Yani o kişi hem cehennemde ebediyen kalacak ya çok ama çok uzun zaman kalacak. Kim bilir kaç bin yıllar kalacak. Onu Allah Teala biliyor. Ayrıca Allah'ın gazabı ona bak. Ve le Allah'ın da ettiği bir adamdır. Lanet diye. Ve illallah ayet-i devam eder tabi. Ona azabı azim var derte Mevla buyuruyor. Peki bir insan Allah korusun ve yaşar İslam'a göre bunun cezasını şimdi? İslam hukukuna göre. Şimdi, biliyorsunuz günümüzde özellikle Avrupalılar idama karşılar. Hangi idama karşılar? Katilin öldürülmesine karşılar. Maktul olsun, ölçün o. Öyle, ona bir şey yok. İslam kuklunda Allah katında katille bir, mahtul bir. İşte bak, eşitlik var Allah katında. Efendim Peki makduni hayatta hayat değil mi? Onun canı can değil miydi? Can değil miydi? Yok efendim katil insan öldürülmez. İslam'da kısasamdır, kısas. Nedir kısas? Bir kimse bir kimseyi kasten bile bile öldürmüş ise tabi bir de nefs-i müdafaa vardır. Bunda kısas yoktur. Nedir nefs-i müdafaa? Mesela silahını çekti. Öldürecek. Kişi kaçacak. Kaçacak. Hayır, hayır. Kişi kaçacak böyle. Kişi kaçtı. Ama peşinden geliyor. Eve geldin, evine seni sıkıştırdı. Bir dükkana sığındın, dükkana gidiyor, seni sıkıştırdı artık. Eline silah atış ediyor. Artık üzerine tam gelir, seni sık üzerine geldi. Artık kaçı gelin kalmadı. O zaman İslam nefs-i var. nefsimi i Ama bunun dışında öyle alacak için, verecek için, şunu için, bunu için, kavga için, efendim tarla için, mem başka bir yarar için öldürmek ona izin yok müstera'ında. Ona izin yok. Ve bir kimse bir kişiyi, bir mümini, ve Allah korusun kasten öldürürse onun cezası İslam'da kısas. Ne yani kısas onun yani öldürülmesi. Elamız buyuruyor bize. Kıssasla ilgili olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekün fi'l kıssasi hayatun. Velekün sizin için vardır. kısasta hayat vardır. Ey akıl sahibi akıl devam ediyor. Ey ulul elbab, ey akıl sahipleri sizin için hayat vardır. Yani bir toplum yaşamak istiyorsa kısas yapması gerekiyor Allah kitabı böyle mevlam buyuruyor. Neden? Çünkü bir kişi bir kişi Allah korusun kafasına koymuş ben diye filanı vuracağım diyor. Peşine geziyor. Eğer bu kişiyi bilse ki hemen kendi kısasla o da öldürülecek o zaman can taht mıktar Can tahtı böyle geçer Bir de ayrıca bunun dışında kan davaları olmaz kan davaları olmaz tabi süker durumunda Peki bu kısas İslam'da şart mı bunun başka çıkarı yok mu acaba var muhtemelen. ne var diyet var diyet var şimdi yani belli bir para var bebla var bu nasıl olacak Allah korusun bir insanın katil oldu. Birisini öldürdü. Tabi yakalandı. İslam hukukuna göre kadının görevi yalnız adil şahitlerin ile bunun katil karar vermek. Kadının yani hakimin görevi bu İslam hukukunda. İslam'a mutlaka adil şahit şarttır. Adil şahit. Nedir adil şahit? Allah'tan korkan, açıkça günah işlemeyen, haram işlemeyen, namazını kılan demektir. Yoksa gitse efendim, üç beş kişi topla da, oradan buradan bir tak şeyleri toplu getir de efendim, ver onlara parada, şahit yapsın. İslam'ın tabi kabul edilmiyor. Şimdi nedir İslam'da kadının görevi? Adil şahitlerin şiadetiyle, evet bu katil adam öldürmüştü karar verildi. Ne olacak? Kısası olacak. Olacak ama hakimin hiçbir yetkisi yok. Affedemezler. Kim bunu Ölen kişinin en yakın varisi kim ise. Mesela derim ki bekar kişi öldü. Babası sağsa onun tek yetkisi babasıdır. Yani bütün yetki babası elinde. Babası yoksa babasının babası. Babası olduğunu kabul edelim. Babası var, öldürülmüş. İşte bu ölen maktulün babası. Dilerse kısat istiyorum der. Onun üzerine kısas edilir. Dilerse affeder. Mesela tabi araya girerler. Araştırır. Bakar ki evet oğlu öldürülmüş ama oğlu suçlu. O da bırak bir şey yapmak istemiş. Aranda önceki tabi konuları da araştırır. Kişi bakar, tabi İslam gözüyle, iş şeffatıyla bakar. E oğlu da suçu görürse, baba dilerse kısatsan vazgeçer ama diyet alması hakkıdır. Alabilir yani böyle. Almaz almaz tabi alabilir. Yüz debedir İslam'dan diyet. Eğer mesela kişi, babası yok, yetişen kişi ama oğulları var. Denim ki ölen kişinin maktudun beş tane oğlu hayatta. Babaları öldürülmüş. Birinci derecede bunda işte oğulları. Karışı varsa bile olan sok yok burada. Oğulları olduğu için gidiş yol olunca hak onlarındır. Bu defa beş oğlunun beşinin de ittifakla eğer kısas isterlerse kızas yapılır. Ama beş oğlundan biri kısarsam vazgeçtim ben derse. Acıdı. Bir şeye geldi. E, Katrin çoluşun acıdı icabında. Beş oğlunun biri ben kısarsam vazgeçtim der. Kısı yapılmaz. Yapma. Neden? Çünkü sen beşe bölünmez. Insan bölünmez. Bu defa ne yapılır? Diğer dört oğlu kısas yani idamını istese bile ama biri istemeyince kısas hemen otomatikman düşer, diyete dönüşür. Alman diyette biraz hukukura göre varsa ise taksim eder muhtemelen. Edilir. Ve bu katil, kısasdan kurttan katil, diyete dönüşünce hemen derhal serbest bırakılır. Hapisi yok İslam'da muhtemelen. Hapisi İslam'da. Neden? E şimdi mesela bir kişi diyelim ki günümüzde Avrupa'da şurada burada katil olmuş. Adam öldürmüş. Müebbet ceza girmiş. Müebbet ceza girmiş. Ölünceye kadar ya. Yani, ceza girmiş. Peki onun çavuşu ne olacak? Hanımı ne olacak? Az cemaatine bakınız. Yani bir katile bir Müebbet ceza verince o katilin eşini canlandırmış oluyor bak, İşte onun cezalandırılıyor, eşiyle canlandırılıyor. Peki onun eşi ne olacak? Evli mi, dul mu, belli mi? Belli değil. Korusu müebbet hüküm giydi, ceza evinde ölüceğe Genç kadın, genç kadın evlensedelemez. Korusu var. Bekar mı? Bekar değil. Evli mi? Evli değil. Aynı zamanda demek ki eşi de onunla haber o mahkumete ortak olmuş oluyor. Oluyor. Ama İhsan'da ne var? Kısasa kısa edilir. Efendim diye edilir. Tutulma cezaevinde tabi hanımı çoğu çocuğu da onlarda da bu şeyden kurulmuş olurlar. Ve yine günahların birisi de ve eklir riba Faiz yemek. Faiz muhtemelidir. Faiz. Allah korusun, ahir zamanın en büyük felaketi, bu faiz her yere girecek işte. Faiz. Yani önemselmeyeceği faiz. Önemselmeyeceği, Allah korusun, her yere girecek. Halbuki Kuran-ı Kerim'de en uzun olarak yasaklanan bir suç, faizdir. Bakara Suresi'nde en uzun esaslanan. Oradan bir bölüm okuyacağım, faiz ilgili Bakara Suresi'nde. Güzel. Allah tarar buyuruyor, ey müminler, yani yariz ameniyor, ey müminler, itte kullaha Allah'tan korkunma. Bak önce bela başlıyor. Ey müminler, ey müminler, imadenler, Allah'tan korkun, cilicâhâle bakın. Allah'tan korkun. Yani Allah'ı bilin, Allah'tan tanıyın, onu ihsan etmeyin. gibi onun, arş peş onun, bakın. Böyle. Dünyayı o döndürüyor. Böyle. O yaratmış galeşçileri, lehü mülk mülk onun, mülkiyet onun. İşte Mevla yürüyor. Ey iman edenler o halde Allah'tan korkun ona isyan etmeyin. Ve zerrümâ bekye miner ribâ Ve ribayı bırakınız. Hangisini? Artık da. Yani ayet-i kerime gelmeden önce tabi haram değildi. Yapabiliyorlardı. Mevla buyurdu. Ayet-i kerimesine geldiği anda Artık kalanı bırakınız. Yani ağacı da varsa bundan vazgeçiniz. Faiz işini işlemi dahi bırakınız. Bırakın. İmkıntı <gülüyor> müminin <gülüyor> Allah akıdan bakın buyuruyor. Eğer müminlerden seniz, Allah inanan gerçek müminseniz, Allah bir diyorsanız bela buyuruyor. O halde faizi dahi bırakınız. Yani örünten sonra haram olduğunu oradan kesip bırakınız. Feinlem <gülüyor> tefalu. Eğer böyle yapmazsanız, hala faiz almaya vermeye şuna buna devam ederseniz, fezenü femralı veresüüliyor. Bakın, en ağır. Allah rızıyla o halde. Harpçesiniz bakınız. Allah ile peygamberle o halde bir harbi minallahi ve resulihi bak. O, Allah ile resulü ile harp halindeyse harpçesiniz. Savaşıyorsun Allah ile böyle. Bakın. Demek ki bir kimse faiz muamelesi yapıyorsa, bununla meşgul alıp veriyorsa bu kişi Allah resulü Harp haline, savaş haline Allah Resulü ile girer şahane böylece. Bunun için adı cemaatimiz faizin de her şeklinden de kaçırmamız gerekiyor böylece. Efendim işte günün koşulları, koşulları, şunlar, bunlar kendimize aldatmayalım kadi cemaatimiz. kendize aldatmayalım böylece böyle. Yani o kabre girdiğimiz zaman ne olacak mallarımız? kalacak mı? Kalacak değil mi ya? ona kalacak, onlar böylece. Efendim işte işim yürümüyor da, şöyle olmuyor da, böyle olmuyor da, halbuki Mevlam bu -e devam ediyor da ve yem ha riba ve bir sadakat bak onlar. Ve yem riba Allah mutlaka faizi her eder, bereketi alır mı yani kim olsun olsun bir insan faiz işine bulaştı mı, kendi malda gider, temelden gider, batır tak batar. var işte. gider. Neden? Allah onu öyle yapıyor. Işte. Öyle yapıyor, meleme yapıyor. Bu yüzden için kendimizi alda ben alacağım ateşimiz. Olsun biraz az yiyelim. Gerçekte zaten bu hasta çok çoğu çok yemekten, çok yemekten. Uyuyor. Yani eskiler aşaktan hasulardı. Günümüzde herkes tok hasta böyle. Fazla gıdadan, aşırı gıdadan verici. Bu işi ne yapalım? Biraz daha az yiyelim Peygamberimiz de şöyle bir araştırma adetleri. İnsan 5-10 lokmada yese insana yeter, peygamber de. Neden yeter? Hücre değişimi için. Hücre değişimi muhtemelen. Yani hücrem bazı ölüp gidiyor ya. Onların yerine yine hücre lazım. Aslında az bir gıda onlara yetebilir aslında. Yani fazla gıda almak, efendim fazla kilo almak, fazla yağlanmak nedir bunlar? E dünyada bize zararı var bunların. Bu işin kişi az da yesek, efendim işte eşya meşya, e olsun biraz ucuz eşya alalım. Peygamberimiz mübarek evine bakalım azıcık peygamber bakarız. Allah'ın Resulü peygamberimiz. Allah Resulü son peygamber. Peygamberimiz. Evine bakalım azıcık cemaatimiz. Bir oda. Bir oda. Altı toprak dolu çamur sıvı altı. Tahtı dışımı yok. Parkı yok baktalım. Yani parka marka yok. Toprak dolu çamur sıvı böyle. Duvarlar kerpiş çamur suva. Üstü tavana gelen çamur sıva. Peygamberimizin evinde buzdolabı var mıydı? Tel dolabı da yok muhtemelen. Neden? Yoktu biriken bir şey fazla saklamaya gerek yok. yok yoktu Ancak günlük peygamber. Hatta bakın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri vefatında Peygamber Aleyhisselam'ın vefatında Peygamberimiz borçlu gitti mi peygamber. Borçlu. Ama nasıl borçlu? Rehin verdi ama zırhını. Yani borcun karşılığı var. Borç değil. Rehin verdi. Bir gündeki ahşe halim peygamberimiz ahşe validemiz, ya Resulallah evimize hiç arpa marpa bir şey kalmadı. Katık istemiyor ahşe mı? Hasta işine katık istemiyor. Yani zeytin peyni, tereyağı, şunlar bunlar, reçel bal istemiyor onlar böyle ne dedi? Ya Allah evimizde hiçbir avuç arpa marpa onu da istemiyor, arpa. Peygamber peki dedi, Akın. Peygamber o anda devletin reisi peygamberimiz, devletin reisi peygamberimiz. Ama hiçbir maaşı yoktu peygamber, peygamberimiz. Peygamberin cebinde de hiçbir para peygamberimiz cebinde. Ama hanım istiyor aşağı valilerimiz, haklı. Aç kalmış, acıkmış. Haklı istiyor. Ne yaptı Allah'ın Resulü? Bir zırı vardı. Zırh. Üzerindeki de zırh. Savaştaki zırh vardı. Aldı Peygamber'in zırhını bir çuvala koydu. Neden? Sahabeleri görmesinler. Bak muhtemelenler. Görmesin sahabeler. Peygamber o zırhını demir ama tabii ağır çuvala koydu. Peygamber'in omuzuna yük dendi. Muhtemelenler. gitti Peygamber'imiz. Çarşıya gitti arpa alacak. Rehin verecek, arpa alacak. E, kimden alacak bunu? Eğer bir sahabesinin dükkanına girse, ne der sahabe? Sahabe aman yarası Resulallah! Lütfen sen bırak zırhını, alır sahabe, omuzdan kendi evine getirir. Peygamberimiz böyle sahabelerle durum bildirmemek için bir Yahudi'nin dükkanına gitti. Yahudi'ye gitti. Yani istediğin hakkın tam alsın diye. Gitti Yahudi'ye Dedi ki bana de şu kadar arpa lazım. Ama param yok. Verisi verilmişsin misin? E, verir mi? Abi? Ya kefil bir şey verir misin? Bak tabi Yahudi ya şimdi. Öyle yap. Yahudi e, dedi ki zırhımı getirdim. Bak şu zırıma bak. Baktı Yahudi. Tamam zırh çok daha değerli. ödeyemesi zırh onun olacak. E, bu anlamına geliyor. Yahudi zırhı aldı. Peygamberimize çuvalına arpayı doldurdu. O Allah'ın Resulü İki canseveri aldı çuval arpayı omuzuna evine getirdi. Omuzuna getirdi. Getirdi. Hazreti Ayşevalem onun böyle el çekip ekmek yapıyor ondan bu şekilde. Böylece. Peygamberimizin vefatından sonra Hazır Bekir o zırhı sordu Ayşevalemiz. Kızı ya Eve geldi de sordu Öbekir. Ya Ayşe? Resulullah'ın bir zırhı vardı. O zırhı ben görüyorum. Nerede o zırh? babam söyledi baba onu filan Yahudi'ye rehin var şey başta ağlamı aldı peki hemen Yahudi'ye gitti neredeyse burada ne kadar borcu var aldı dedi o zili kurtarı muhtemelen e, peygamberimizin hayatı bu şekilde bakın muhtemelen bu yaşamıştı böylece e, Saberin şu hayatta tabi bu şekilde biz tabi bu elhamda günümüzde onlardan yani maddi olarak Manyatı çok geri onlarda Ama bize bugün maddi olarak onlardan çok daha üstün bir hayat yaşıyoruz, maddi olarak yaşıyoruz bence. Bu için tabii ne yapalım? Elden geldiği kadar inşallah taala e, faize bulaşmamak tercih. bakalım. yani gerçekten faiz çok ama çok büyük haram böyle. Hatta hadis şeyler var ki, yani onların söylemi hayat diye mi toplu top, top, bence. Yani öyle hadis şeyler var, faiz ilgili olarak. Bundan kaçırma gerekiyor. Bir de bir konu var. Çok halkı merak ettiği bir konu var. Bir nema meselesi var. nema veriliyor. Nama büyüme anlamına geliyor. tam Faiz tabi bu. Faizdir bu. Bunu ne yapalım diyorlar? Bu nemayı ne yapalım diyorlar? Bunun tek şeyi tek şerabın devlete geri vermek. Ne şekilde? İşte bina vergisiyle, araba vergisiyle, şunla bunla, geri vermek bunu böylece. Geri vermek. O zaman bu inşallah mi gelmez inşallah Teala. Eğer günah yediği damat, da diğerlerine tabii geçirmeyiz artık. tamam doldu inşallah. Lillâh-ı Fatiha.